bir telefon bağlantımız var onunla devam edelim inşallah Hasan Bey bizleri Adana'dan arıyorlar alo merhaba kolay gelsin merhabalar efendim hoş geldiniz Yok sağ ol Allah, Allah size razı olsun Daha benim kocuma bir sorum, e, olacaktı da buyurun şimdi ben e, üniversite sınavına e, hazırlık e, dönemindeyim benim şöyle bir e, hedefim oldu e, ben inşallah yüce Allah'ın e, izniyle ya savcı olmak e, istiyorum Hı hı. Lakin yani bu zamanda orta müsait değil. Şöyle yani mesela ben benim karşıma iki tane e, kişi geldiğinde Allah'ın hükmüyle hük hüküm vermediğim zaman vebal altında olur muyum? Yani bu gibi şeyler benim kafama çok çok takıldı. Evet. Yani e, bazen de mesela hedefimi değiştirme konusunda bir e, şeyim oldu. Ama bunu e, en iyisini hocama sormak isterim. Allah sizden razı olsun. Amin, ecmain, cümlemizden razı olsun. Için. Hocamıza iletelim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Şimdiden sınavda başarılar diliyoruz efendim. Evet, Kıymet Hocam. E ben alanını e, belki tam duymakta zorlanmakta. Hakim, zorlanmak e, evet, yani sadece hukuk. hukuk okuyacağım evet. diyor. E, bundan sonra seçtiğim meslekte e, Allah'ın hükümlerine göre hüküm veremeyecek olursam bir vebal altında kalır mıyım? Din buna ne der hocam? evet. Öncelikle tabii kardeşimize başarılar diliyoruz. İnşallah hedefine ulaşma konusunda Cenab-ı Hak kendisine İnşallah. yardımcısı olur İnşallah diye dua edelim. Bir de hayata yeni atılacak bir kardeşimiz. Kardeşimiz nezdinde, bu seyircimiz nezdinde tüm hayata yeni atılan insanların hayattan ürkmemesi gerektiğini, korkmaması Anladım. gerektiğini, bu hayatta da, yaşadığımız bu hayatta da Müslümanca yaşayabilecek imkanların ve fırsatlarının olduğunu özellikle hatırlatalım. İnşallah. Teşekkür yani bu, bunun ediyorum. Bunun için bir endişe taşımasın seçtiği alan ne olursa olsun isterseniz hukuk alanı olsun hukuk alanı derken ya hakim olacak ya savgıcı olacak veya avukat olacak veya çeşitli kurumlarda en azından hukuk alanında hmm. biri iş yapacak, bir kariyer mesleği yapacak. Bu mesleği İslami ölçülerde yap, yapmasına da bu alanda çalışan seyircilerimiz hep bilirler. Yani yaptıkları işin karşılığında aldıkları ücret helaldir ve yaptıkları işi de gerçekten ilerlemez iş bilir şeklinde en güzel şekilde yaptıkları takdirde hakim olarak da verdikleri kararlarda savcı olarak da veya diyelim ki diyelim ki savundukları veya diyelim ki iddia ettikleri davada işi kurallarına göre yaptıkları takdirde yaptıkları mesleğin meşru olduğunu ve dinen geçerli olduğunu bundan dolayı da yani Müslümanlığa ve İslam'a aykırı bir şey yapmadıklarını bilmesine fayda var. Evet. Çünkü bugün bir takım kurallarımız İslam'a uygundur. Evet İslam'a aykırı olan konularda da ne olabilir? Yani orada da kendisinin verdiği bir kural değil. Meri neyi amirse onun şeklinde yani kendisinin ihtas ettiği bir kural değil. Onun gereği şeklinde ne yapacaktır? Hüküm verecektir. Bundan dolayı da vebal altında kalmayacağını bilmesinde var. Peki soruyu evet. ben şöyle biraz merak ettiğim için bana da böyle bir soru sorulmuştu hocam. Avukat olduğumuz zaman mesela bir ceza avukatıyız evet. suçluyu savunma durumundayız diyor. Yani biz kendimiz istemesek de bazen baro mecburen bizi onu savunmak için görevlendiriyor. Bu takdirde bizim tavrımız ne olmalı demişlerdi? Yani şunu diyeyim gerek hakim olarak gerekçe savcı gerekse avukat olarak savunduğumuz davada zaten olayı kendimiz görüyoruz haksız olduğunu bile bile bir insanı savunamayız ki. Evet. Mümkün değil. Yani şu da var. En azından ona hukuk, hukuk danışmanlığı yapmış oluruz. Yani bu suçu işlediği sabit gördüğümüz bir avukat olarak düşünelim kendimizi. Bir davada kişinin o suçu işlediğini sabit görüyorsak o suçtan ne kadar ceza alacağını o ondan sonra süreci nasıl değerlendireceği konusunda kendisine hukuk rehberliği yapmış oluyoruz. Yani. Yoksa onu suçluyken suçsuz göstermek için bir azami gayret sarf etmiyoruz. E, bu alanda çalışan insanlarımız zaten bunu rahatlıkla göreceklerdir. Evet. Onun Teşekkür için bir şey yok. Biz doğru bildiğimizi yapalım, doğru gördüklerimizi de doğru bir şekilde rehberlik edelim. İnşallah. Bunun adı hukuk danışmanlığı veya rehberliği olsa efendim. İnşallah. Yanlış Teşekkür iş ederiz. yapmayalım. Yaptığımız doğrulardan da cenabı Hak inşallah ecirini ve mükafatını vereceğini bilelim. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hükümet hocam.